Evlerin saz damları tıpkı kaşların üzerlerine kadar indirilmiş kalpaklar gibi alçak pencerelerin hemen hemen üçte birine kadar iner. Bu pencerelerin kabarık, iri camlarının ortalarında tıpkı şişe dipleri gibi düğümler bulunur. İçinden kara kara tahta kirişlerin eğrilemesine geçtiği kireç duvara Bazen cılız bir armudun dolandığı görülür. Alt katların kapılarında civcivlerin içeriye girmelerini önlemek için küçük bir döner parmaklık vardır. Bu civcivler kapının önüne gelip elma şarabına batırılmış ekmek topaklarını gagalarlar. Derken alular daralır, evler birbirine yaklaşır, çitler yok olur. Bir pencerenin altında Bir süpürge sapının ucunda bir bağ eğrelti otu sarkar. Sonra bir nalbant dükkanı, onun peşinden bir arabacı dükkanı gelir. Bu dükkanın önünde 2-3 tane yeni araba vardır. Bunlar dışarıda dururlar, yolu biraz kapatırlar. Ondan sonra kafesli bir parmaklığın arasından beyaz bir ev görünür. Bu ev üzeri bir aşk heykeliyle süslü, çimenlik bir göbeğin gerisindedir. Aşk heykeli parmağını ağzının üstüne koymuştur. Giriş yerinin iki başında dökme demirden iki saksı vardır. Kapıda bir tabelanın ışıldadığı görülür. Noter'in evidir burası. Kasabanın en güzel evi. Kilise sokağın diğer başında yirmi adım ötede meydanlığın başladığı yerdedir. Kiliseyi çevirleyen, etrafı alçak bir duvarla kapatılmış mezarlık, mezarlarla öylesine tıklım tıklımdır ki, yerle bir olan eski mezar taşları, artsız aralıksız döşeme taşlarına andırır. Bunların arasında da otlar kendiliğinden düzgün düzgün dörtgenler çizmişlerdir. Kilise kral 9. Şarlın saltanatının son yıllarında yeniden yapılırcasına onarılmıştır. Tahtadan çatısı yukarıdan çürümeye başlamıştır. Mavimsi yüzünde yer yer kara çukurluklar oluşmuştur. Kapının üzerinde orkların bulunması gereken yerde döner merdiveniyle erkeklere ayrılmış bir minber vardır. Bu döner merdiven, Tahta kunduraların altında tın tın öter. Düz renkli camlardan giren gün ışığı, duvara dikey olarak yerleştirilmiş sıraları eğrilemesine aydınlatır. Sıralardan bazıları hasır örtülerle örtülüdür. Bu hasırların altlarında iri harflerle, bu sıra bay falan canındır diye yazılar vardır. Daha ileride yapının biraz daradığı bölümde birbirine bakışık olarak günah çıkarma yeriyle Meryem Ana'nın küçük bir heykeli görülür. Bu heykelin üstünde saten bir giysi, başında üzerine gümüş yıldızlar serpiştirilmiş tülden bir peçe vardır. Meryem Ana'nın yanakları tıpkı Sandviç adalarında görülen, Tanrı heykellerinde olduğu gibi al aldır. Meryem ana ile İsa'yı gösteren üzerinde İçişleri Bakanı'nın armağanıdır yazılı ünlü kutsal aile tablosunun bir kopyası da büyük mihrabın üzerine dört şamlarının arasında baş köşeye asılmıştır ki böylece dipteki manzara tamamlanmış olur. Koronun bulunduğu yerdeki çam tahtasından sıralar boyanmaksızın olduğu gibi kalmıştır. Pazar yerine gelince burası 20 kadar direğin tuttuğu kiremit kaplı bir damdır. Bu sundurma tek başına yoğun bil'in büyük alanının hemen hemen yarısını kaplar. Parisli bir mimarın çizdiği planlara Uygun olarak yapılmış olan belediye binası bir Grek tapınağına andırır. Eczacının evinin yanındaki köşededir. Birinci katında iyon tarzı üç sütun, ikinci katında kemerli bir balkon vardır. Bu balkonun üzerinde cephedeki üç kornişin en tepesinde Fransa'nın sembolü olan Galua horozu görülür. Bu horoz bir ayağıyla anayasaya dayanır, diğer ayağıyla da adalet terazisini tutar. En çok dikkat çeken yer, Lion Hanı karşısında, Bay Hume'nin eczanesidir. Hele akşamları eczanenin lambası yanıp da vitrini süsleyen kırmızı-yeşil kavanozlar, renkli çifte ışıklarını da ileriye yere doğru serperken, bu ışıkların ardından, Tıpkı bir havai fişeğin aydınlığının içindeymiş gibi masasına dayanmış eczacının gölgesi görünür. Eczacının dükkanı yukarıdan aşağıya doğru türlü türlü harflerle yazılmış sözcüklerle kaplıdır. Bunlar bişi, sels, baraj suları, kan temizleyici macunlar, röspe, müsil şurubu, Arap Kuvvet Macunu, Darse Pastilleri, Regnum Merhemi, Sargı Bezleri, Banyolar, Tıbbi Çikolatalar ve benzeri şeylerdir. Bütün dükkanın genişliğini kaplayan tabelada yaldızlı harflerde Hume eczanesi yazılıdır. Ayrıca dükkanın bitiminde tezgahın üzerine yerleştirilmiş Büyük terazinin arkasındaki bir camlı kapının üzerinde laboratuvar diye bir yazı görünür. Bu camlı kapının ortalarında da kara zemin üzerine yaldızlı harflerle yazılmış Hume adı bir kez daha karşınıza çıkar. Yonville'de de artık bundan başka görülecek şey yoktur. Kasabanın bir tüfek menzili uzunluğunda olan tek sokağının iki yanında birkaç dükkan vardır. Bu sokak anayolun dönemecinde birden sona eri verir. Yolu sağınızda bırakıp da Saint-Jean Bayırı'nın alt başından ilerlerseniz çok geçmeden mezarlığa ulaşırsınız. Kolera salgınında mezarlığı büyütmek için duvarın bir kanadı yıkılmış, bitişikteki üç dönüm toprakta satın alınıp Mezarlığa eklenmişti. Ama bu yeni bölüm hemen hemen bomboştur. Çünkü mezarlar eskiden olduğu gibi yine kapıdan yana yığılmaya devam ederler. Aynı zamanda hem mezarcı hem de kilisenin hademesi olan adam bölgenin cenazelerinden böylece iki kat kazanç sağlar. Bu boş topraktan patates ekerek yararlanmaktadır. Bununla birlikte Yıldan yıla onun küçük terlası daha da ufalmaktadır. Öyle ki yeni bir salgın olursa Adamcağız ölümlerin çokluğuna sevinmek mi Yoksa mezarların artışına üzülmek mi gerekeceğini kestirememektedir. Günün birinde raib efendi ona Ölülerin sırtından geçiniyorsun sen Lesti Badua demişti. Bu dokunaklı söz adamı düşündürdü. Bu işleri bir süreliğine durdurdu ama o bugün bile patateslerini ekmeye, üstelik onların kendi kendilerine yetiştiklerini hiç çekinmeksizin iddia etmeye devam ediyor. Anlatacağımız olaylardan bu yana Yonville'de hiçbir şey değişmiş değildir gerçekten. Kilisenin Çankulesi'nin tepesinde tenekeden üç renkli bayrak yine dönüyor Tuhafiye dükkanında iki tane uzun alaca bez hala rüzgarda sallanıp duruyor. Eczacının vitrininde kavanozlardaki düşük çocuklar bulanık ispirtolarının içinde gittikçe daha fazla çürümeye devam ediyorlar. Hanın ana kapısının üzerindeki yağmurlardan rengi solmuş yaldızlı eski aslan resmi de yoldan gelip geçenlere hâlâ fino köpekleri gibi kıvırcık tüylerini gösteriyor. Bovarilerin yom bile gelecekleri akşam, hanın sahibi, dul bayan Lefran Suva'nın o kadar çok işi vardı ki, kultlu tencerelerini salarken, boncuk boncuk terler döküyordu. Ertesi gün kasabanın pazarı vardı. Önceden etleri doğramak, piliçlerin içlerini temizlemek, çorba, kahve hazırlamak gerekiyordu. Sonra hancı kadın, handa kalacakların yani doktorla karısının, hizmetçisinin yemeklerini de hazırlayacaktı. Bilardonun bulunduğu oda kahkahadan çınlıyordu. Küçük salonda oturan üç değirmenci hey rakı getirin bize diye sesleniyorlardı. Odunlar yanıyor, korlar çıtır diyor, uzun mutfak masasının üstünde Çiğ koyun eti parçaları arasında üst üste konulmuş tabaklar tavana doğru yükseliyordu. Kütüğün üzerinde o sırada ıspanak doğrandığı için kütük sarsıldıkça tabaklar da titriyordu. Kümeste hizmetçi kızın kesmek üzere kovaladığı tavuklar bağrışıp duruyorlardı. Ayağına yeşil deriden terlikler, başına sırma püsküllü başlık giymiş... Hafif çiçek bozuğu bir adam ocağın önünde sırtını ısıtıyordu. Bu adamın halinden memnun olduğu yüzünden belliydi. Tıpkı başının üstünde asılı kalmış kafesteki saka kuşu kadar sakin bir tavrı vardı. Eczacıydı bu.